Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi nahmeduhu ve min min yehdi ve Dersimizin konusu bildiğiniz gibi ashabın anlayışına göre ve Kur'an ve Sünnet'e göre İslam fıkhını anlatmaktır. Daha babından başladık. Namaz konusuna yetişmiştik. Bundan önceki dersimizde biz bazı alimlerinin namazın terki küfür olduğuna dair işlemiştik. Bunları geçen hafta biz terimleri hepsini beyan ettik. Ve demiştik ki bu konuda alimler arasında büyük bir ihtilaf var. Cumhur'un görüşüne göre kişi büyük küfür veya hatta büyük şirk işlemediği müddetçe her ne kadar namaz kılmıyorsa da o kişi kafir değildir. Eydinden çıkmıyor. <gülüyor> Ama kelime-i şehadeti söyleyip namaz da kılsa, oruç da tutsa, zekat da verse, cihat da yapsa, en salih amelleri bile işletse, tamam mı? Şirk koşarsa o kişi yine de nedir? dinen de kafir ve müşriktir. Yani namaz da kılsa, oruç da tutsa, ne yaparsa yapsın, yapmış olduğu bu salih amellerle beraber şirk koşarsa veya büyük küfür koşarsa o kişi dinden çıkar. Demek ki o şirk koşan veya büyük küfür koşan kişi namazı, niyazı, salih ameli onu ne yapmayacak? Cennete sokmayacak veya götürmeyecek. <gülüyor> ve burada biz bugün inşallah bu hafta diğer alimlerinin namazın terki küfür olmadığına dair olan delilleri sunacağız. Vaktimiz yeterse hepsini anlatacağız. Yetmezse inşallah geleceği giderse. <gülüyor> İmam Ahmed bin Hanbel ile at rivayet ettikleri bir hadiste ve İmam Elbani Sahihil Camii'nde diyor ki bu hadis sahihtir. Kale sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> abşirû ve beşirû abşirû ve beşirû men verâkum yani sizde müjdeler olsun ve aynı zamanda sizden sonra gelecek olan insanlara da müjdeleyin onları da müjdeleyin أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا بها دخل her kim kelime-i şehadeti halis bir şekilde kalbinden gerçekten şirk koşmadan küfür koşmadan kelime-i şehadeti söylüyorsa o kişi cennete girecek. Ama nasıl cennete girecek? Tabii ki özellikle büyük günahları varsa ve siz biliyorsunuz ehlisine nö töle cemaat büyük günahı olan kişi bu bir günahtan tövbe etmediği müddetçe o büyük günahları namaz, oruç, hac bu gibi şeyler onları ne yapmaz onlara kefaret olmaz diğer bütün günahlara kefarettir. Büyük günahlar müstesna diye ittifak etmişler. Ancak bazı alimler diyorlar ki hac meselesi ayrıdır. Diyorlar ki hac yapan bir kişi ne kadar büyük günahı varsa ne kadar olursa olsun hac'tan sonra o günahlara dönmese bütün geçmiş günahları ne olur? Aff olur. Çünkü hac kişi anasından doğduğu gibi günahlarına kefarettir. Demek ki bu gördüğünüz Ahmet bin Hembel'in rivayet ettiği bir de. Biliyorsunuz Ahmet bin Hembel rahimahullah bir rivayetine göre kesinlikle namazın terki küfürdür. Bir rivayetinde küfür değildir. Ve İmam Elbani rahimahullah bu konuyla ilgili güzel bir kitap yazdı. veya da Küteyip yani Türkçesi kitapçık. Ve bu kitapta namazın terki küfür olup da onlara karşı büyük bir reddiye sayılır. Ve Ahmed bin Hanbeli rivayet ettiği bu hadiste diyor ki bir kişi ikhlaslı bir şekilde eşrik koşmaksızın kelime-i şehadeti getirirse o kişi cennete girecek. Ey azabını çektikten sonra eğer büyük günahı varsa veya hatta da daha başka salih amelleri varsa Bakarsın ki Allah Celle Celaluhu o kişiyi hiç azap etmeyebilir. Çünkü biliyorsunuz, kul hakkının diğer kula olduğu gibi o kul hakkından vazgeçerse hiç kimse, komşusundan, annesinden, babasından kimse diyemez ki sen bu adamın için bağışlıyorsun. Örneğin ben, sen benden yüz bin lira istiyorsun, bir gün geldi diyorsun ki Allah için ben seni helal ediyorum. Kalkıp buradaki insanlar diyemez ki senin için helal ediyorsun. Bize karışamaz, bu senin hakkındır. Dolayısıyla Allah hakkı Allah hakkına kimse karışamaz. Allah Celle Celaluhu dilerse affeder, dilerse azap eder. Ancak bir miskal kadar kalbinde iman olan bir kişinin ebediyen cehennemde kalmayacağı gelecekte göstereceğimiz hadisler ile apaçık olacak. <gülüyor> Diğer bir hadiste biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saat Vesselam'e Cibril Aleyhisselatü Vesselam ona iki şey sundu. Bazı dualarından dolayı yani dünyadayken bu duaları yapıp da yapıp da biliyorsunuz her Resulün bir duası var. Kendine has bir duası var. Tıpkı her sporcunun kendine has bir tekniği var. Ve o tekniği gizli tekniği ancak böyle tehlikeye düştüğü zaman kullanabilir veyata gösterebilir. Ki kimse o tekniği ondan öğrenmesin. Veyahut yenilmekle karşı karşıya geldiği zaman bakıyorsun ki o gizli tekniği kullanmak mecburiyetinde kalıyor. Resuller de öyle kendilerine Allah Celle Celaluhu, onlara bazı dualar sundu ve bütün Resuller dualarını kullandırar. ve Vesselam kendisi bu önemli duayı kullanmadı dünyada. Ben öbür dünyada ümmetim için tamam mı? Onlara şefaat etmem için ben bu duamı öbür dünyaya saklayacağım. Şu şu muhluka bakınız, şu insana bakınız. Belki onun ümmetinin yüzde doksan dokuzu belki onun dinini yaşamıyor. Kimse onu düşünmüyor ama bakınız kendisi nasıl ümmetini düşünüyor. ve Vesselam diyor ki, <gülüyor> yine İmam Ahmed bin Hanbel ile i̇bn ve Tirmidhi ve i̇bn Habban, Rivayet ettikleri bu hadiste ve İmam Elbani rahimehullah Camiu's Sahih'te diyor ki bu hadis sahih diyor ki fahtartu'ş şefaa'e yani bu ona şey yapılınca dedi ki ben diyor şefatı tercih ettim limen mata la yuşriku billahi şey en önemli duamı ve en önemli şefaatımı diyor öbür dünyada Allah'a eş koşmayacak kişilere sakladım o bir dünyada işte Allah Resulü ve Selam biliyorsunuz arşın altına girip secdeye kapınacak ve diyor ki şu anda hatırlayamayacağım bazı dualarla diyor Rabbime yalvaracağım ve benim Rabbim diyecek ki kalk başını kaldır ne istersen iste istediğin sana verilecektir ve işte o zaman Ali Resulü ve Selam bu gibi duaları ümmetinden şirk veya büyük şirk veya da büyük küfür koşmayan kişiyle ne yapıyor? Onlara şefaatçi oluyor. لِمَنْ مَأْتَ la يُشْرِكُ بِاللَّهِ Ölüp de Allah'a eş yani şirk koşmayan kişiler içindir. <gülüyor> Diğer bir hadis-i şerifte İmam Buhari ile İmam Müslüm'ün ittifakıyla diyor ki aleyhissalatü vesselam <gülüyor> Atani Jibril, f-beshr-ni annuh man min umm la yüşrük b Diyor ki ve bana geldi ve şu müjdeyi verdi. Dedi ki, senin ummetinden şir koşmayan, ey büyük şir koşmayan kişi, cennete girecek. Halis Satt ve diyor dedim ki, f ve in zan in sırq. En yani astar selam Cebrail asle selam Yurki. Ey Cebrail bu kişi hatta hırsızlık ve zina yapsa daimin. "Fekal ve in ve in sara. Hatta hırsızlık da yapsa, tamam mı? Zina da yapsa, tamam mı? Daha başka bir rivayette alkollü içki de içse o kişi Şirk koşmadığı müddetçe o kişi cennete girecek. Ama ne zaman girecek? Azabını çektikten sonra eğer azabı varsa veyahut da hem azabı hem sevabı varsa bakarsın ki Allah Celle Celaluhu hiç azap çektirmeden onu cennete sokabilir. Bu Allah Celle Celaluhu'nun hakkıdır. Kimse Allah Celle Celaluhu'nun hakkına karışamaz. <gülüyor> Ve biliyorsunuz diğer bazı gruplar ve özellikle mütezilen fırkası ile hariciye fırkası büyük günahtan dolayı Müslümanları tekfir ediyorlar. Hariciler ve mütezililer günah işleyenleri tekfir ediyorlar. Mesela hocam, hocam, hocam. Hariciler ve mütezerler diyorlar ki hırsızlık yapan, alkolü içki içen, adam öldüren tamam mı? Namaz zahir tabii. Bu gibi günahları yapan kişi tek kelimeyle kafirdir diyorlar. Ve ebediyen kafirlerle beraber kalır. Her ne kadar muvahit ise de onlara göre her ne kadar muvahit ise de şirk koşmadıysa da büyük bir günahı işlemekle o kişiyi onların görüşlerine göre kafirdir ebediyen cehenneme girer. Ancak Mutezile fırkası demiş ki bu gibi günahları irtikab eden bir kişiyi biz ona ne kafir deriz ne de mümin deriz. Fehu fi manzile beyne manzile Diyorlar ki böyle bir günah irtikab eden bir kişiyi biz ona kafir de diyemeyiz. Mümin de diyemeyiz küfür ile iman arasındadır. Ne zaman ki ölürse ve öldüğü zaman tövbe ederse o zaman iman üzerinde ölüp müminlerle beraber haşr olacak. Yok öldüğü zaman tövbe etmeksizin, ey o günahlarından tövbe etmeksizin ölürse haricilerle beraber birleşerek ebediyen cehennemde kalacaklarını söylüyorlar. Ahmet bin Hanber Rahimahullah bir rivayetine göre maalesef-i şedid Burada haricilerle eş anlamda düşünüyorlar. Yahutta hariciler Ahmed bin Hanbel'le eş anlamda düşünüyorlar. Biliyorsunuz Ahmed bin Hanbel rahimeullah ondan önceki dersimizde diyor ki namazın terki küfürdür ve diyor ki beyne'r raculi ve beyne'ş şirki beyne'r raculi ve beyne'ş şirki Diğer bir rivayette bir hadiste diyor ki من ترك الصلاه فقد كفر diye bir hadiste men terk etse salat ise bu hadislerde daha başka olan al ve beyne hum as salah femen terkaha فقد كفر bizim ile onların arasındaki fark namazdır tamam mı kim bu namazı terk ederse o kişi kafir olur Ve bu gibi hadisleri imam ahmed bin hamam rahimehullah bir rivayetine göre bu hadisleri kendine göre delil alarak Namazın terki kesinlikle küfür olduğunu söylüyor. Ancak burada namazın terki derken ey 5 vakit namazı terk edip hiç namaz kılmıyorsa. Hiç namaz kılmıyorsa. Ahmed bin Hanbel'in cumhur yani bin Hanbel'in cumhuruna göre yani onun mezhebinin cumhuruna göre, çoğunluğuna göre namazın terki küfür değildir. İmam Şafii ile İmam Abu Hanife ile ve bazı sahabilerle birleşerek küfür olmadığını ne yapıyor? Söylüyor. Söylüyorlar. Ve bunlardan bazıları İbn-i Kudame rahimahullah. Biliyorsunuz İbn-i Kudame sahibi Ahmet bin Hembe'nin mezhebi içerisinde en ideal mezheb imamdır. Ve bu büyük imam diyor ki namazın terki küfür değildir. Aynı zamanda Muhammed ben Abdülvehhab rahimahullah. Ve Müslümanların Söyüde Arabistan halkını ona mensup ederek Vahhabiler dedikleri adam diyor ki biz diyor kişi büyük şirk veya tabi büyük küfür koşmadığı müddetçe asla kimseyi tekfir etmeyiz. Ben diyor cumhurla, cumhurla beraberim diyor. Eyi namazın tekfiri konusunda diyor ki ben cumhurla beraberim. O zaman burada Muhammed bin Abdülvehhab rahimahullah, özellikle Muhammed bin Abdülvehhab. Çünkü Muhammed bin Abdülvehhab'ı biliyorsunuz, Müslümanların çoğu tekfir ediyorlar. Ve Söyde, Söyde Arabistan halkına diyorlar ki onlar Vahabidir. Veyahut da ben Selefiyim diyen Müslüman veyahut da Müslümanları bile diyorlar ki onlar Vahabidir. Yani kim Selefi çizgiyi benimsiyorsa... O insanlara göre bunlar Vahhabidir. Tamam mı? O şekilde Selefi kesimi itham ediyorlar. Ve Muhammed bin Abdülvehhab, dikkat ediyorsanız Ahmet bin Hembele muhalefet etti burada. Ey, bu çizgiyi takip etmedi. Cumhurun yanında yer aldı. Niçin? Böyle rastgele değil. Ey, delilleri kontrol ettikten sonra, bu delilleri elekten geçirdikten sonra baktı ki hak, hak bu namazı tekfir etmeyen kişilerin yanındadır. Dolayısıyla kendisi Hakk'a mensuptur. Biliyorsunuz Rabbani alimler genelde mezheplere mensup olmakla beraber Hakk'ın etrafında dolanıyorlar. Hak neredeyse o zarar. Ve biz imamımız Abu Hanife'nin mezhebine göre baktığımız zaman onun en önde gelen üç tane öğrencisi özellikle Muhammed, Yusuf ve zufar. Bunlar uyuşu da biliyorsunuz. Hadisi gördükleri zaman Abu Hanife'nin iştihadına uymuyorlar. Hadise uyuyorlar. Ve belki mezhebin yüzde altmışından fazla İmam Abu Hanife'nin görüşlerine e, aykırı hareket ettirilir. Ha, o zaman Rabbani alimler neye bağlıdırlar? Delile bağlıdırlar. Böyle şahıslara değil en büyük imamlarına bile imamları hata ettikleri zaman imamların görüşlerini benimsemiyorlar. Çünkü bu görüş veya da bu iştihat delilsiz şeye dayalı olduğu için burada da delil olduğu için onların esas temessük ettikleri şey nedir? Delildir. Kur'an'dan veyahut da sahih sünnetten. Ve İmam Ebu Hanife'nin birkaç tane görüşü var. Allah onu rahmet etsin. Bir Görüşüne göre diyor ki hadis sahih olursa o benim mezhebimdir ona uyunuz. Diğer bir rivayette diyor ki hiç kim diyor benim hakkımda bir şey söylerse diyor veya da söylediğim bir şey benim nereden aldığımı bilmeden tamam mı? Taklit ederse veya da derse diyor ben hakkımı helal etmem o kişiye diyor. Benim söylediğim sözü neye dayanarak nereden aldım? Bilecek Araştıracak, ondan sonra karar verecek. Diğer bir rivayetin gelene diyor ki bu sözler hepsi İbni Abidin'in birinci haşiyesinde, birinci mücellette, Arapça tabi Türkçe'de tercüme edilmiş, Türkçe'ye göre belki birinci mücellette olmayabilir, ikinci veya üçüncü mücellette olabilir. Arapça haşiyede yani İbni Abidin'in meşhur kitabında bu delilleri hepsi kime isnat ediyor? İmam Abu Hanife'ye. Ve diğer bir ayette diyor ki öğrencisine, Yakub'a diyor ki Ey Yakub diyor, sakın benden her duyduğunu yazma. Olur ki bugün benim gördüğüm bir şey yarın görmeyebilirim. Niçin? Çünkü delilin yokluğunda ya kıyas yapar ya da iştihad yapar. Tabii ki kıyas ve iştihad muakkattır. Delil suyun üstüne çıktığı an, kıyas ve iştihad nedir? Orada kalır ve delile, esas delile sarılır ve İmam Ebu Hanife Rahimallah, İmam Malik, İmam Şafi, İmam ahmed bin Hembel, bunlar hepsi rahim ve sünnete bağlı idiler. Ve Rabbani bir alimin körü körüne, imamına bağlı kalarak araştırmaksızın veyahut da delillerin varlığını salih delilin varlığında, kalkıp da kendi imamının iştihatlarını körü körüne okuyup da halka veyahut da Müslümanlara veyahut da mukallitlere aktarması, gerçekten o kişiye hiç yaraşmaz. Hem de o kişi için çok ayıp olur. Ve alimler bir ittifak diyorlar ki mezheplere göre fetva veren olan kişi mukallittir. Ve mukallit bir kişi asla alim değildir. Mukallit bir kişi yani kala imamül fulani, kala İmam fulani, filan imam söylemiş, filan imam söylemiş, filan şeyh, filan hoca bu adam alim değildir. Alim olan Kur'an ve sünnetten hüküm istinbat edip delilleri esas yerinden alıp da elekten geçirip bu sözlerin doğru olup olmadığını gözden geçirdikten sonra karar alan kişidir. Dolayısıyla müreccih alimin imamını körü körüne taklit etmesi kesinlikle caiz değildir. Ancak mukallit olup ama olan bir kişi, ey dini yönden demek istiyorum ama baştaki gözlerden dolayı değil ey cahil olup da ilmi olmayan bir kişi de mutlak manada bir alimi taklit etmesi şarttır. Çünkü dinde bilgisiz olan bir insan kendi heva ve hevesine göre hiçbir zaman ibadet yapamaz. Doğru yolu da bilemez. O zaman mutlaka o toplumda alim olan kimse o alimin fetvasına göre veya da o toplumda yani şimdiki bizim bu asırımızda mesela alim yoksa o zaman geçmiş imamların mezheplerine göre amel eder. Örneğin Abu Hanife, Şafii, Ahmet Mehmet Malik veya Tahran gibi izleyin. Evet. <gülüyor> Tabi. <Tabii. gülüyor> bir de <gülüyor> Musnad Ebi Ya'la bir hadis geçiyor ve İmam El Bani yine El Camii'l-Sahih'te diyor ki bu hadis sahihtir diyor ki <gülüyor> Abu Hurayla diyor ki Aleyhisselatü Vesselam okruç, Ey Ebu Hureyre Çık Fenâdi finnas İnsanları Kimi görürsen Ona anlat Yahutta Şu çağrıyı yap Men şahide en la ilahe illallah Ve cebet lehu el cenne <jannah> Aleyhisselatü Vesselam Ebu diyor ki Çık diyor Ve şu çağrıyı açık bir şekilde söyle Tamam mı? herkes bilsin, herkes duysun kim la ilahe illallah derse o kişi cennete girecektir veyahut da cennet o kişiye vacip olur veyahut da vacip olur Tabii ki ileride vakit kalırsa ama tahmin etmiyorum vakit. belki gelecek cuma da buna da çünkü bu çok önemli biliyorsunuz kelime-i rastgele söyleyip de manasını bilmeyen bir insan Hı. tamam mı? her an için o kelime-i şehadet ile zıplaşacak birçok şirk ve birçok küfür irtikap edebilir. Dolayısıyla alimler bir ittifak diyorlar ki kelime-i şehadetin manasını bilmek vaciptir. Ve bazı alimler bu kelime-i şehadetin on tane şart koymuşlar. Ey bu kelime-i şehadet bu on şarttan birisiyle çeliştiği zaman o zaman o kişiyi namaz da kılsa, oruç tutsa, zekat teferse o kişi şirk üzerinde ölmüş olur. <gülüyor> o zaman kelime-i şehadeti böyle laf olsun diye söylüyorsa ona faydası yoktur. Tıpkı münafıklar ve selam döneminde biliyorsunuz kelime-i şehadeti söylüyorlardı. Ondan sonra namaz kılıyorlardı. Beş vakit namaz ve Vesselam'ın arkasında cihada gidiyorlar, zekat veriyorlar, yardım ediyorlar ama buna rağmen o söyledikleri kelime-i şehadet hiçbir zaman onlara fayda vermedi. Ve aleyhissalatü diyor ki onlar cehennemde kafirlerin en alt tabakasında en eşen azabla, azabla karşı karşıya gelecekler. Ha o zaman kelime-i şehadet söyleyen bir insan mutlak manada büyük kefir ve büyük şirk işlememesi lazım. Ve burada dikkat ettiyseniz diyor ki her kim La ilahe illallah söylerse cennet ona vacip olur. Diğer İmam Bukhari ile İmam Müslüman ittifakıyla gelen hadiste diyor ki Aleyhisselam, vesselam Ben şehide en la ilahe illallah ve enna Muhammeden Resulullah tamam harramallahu aleyhil jannah her kim kelime-i şehadeti söylerse diyor Allah Celle Celaluhu tamam mı? Ben en La ilahe illallah Resulullah Yok. Ben bunu eksik kaldım. Aynı yani şey bu kalsın. Bunu gözden geçirmem gerekiyor. Diğer bir hadiste İmam Tirmizî'nin rivayet ettiği bir hadiste, "Zaqa tatmûl imâni, men râdiyâ bîllâhi rabb". وبالإسلام دين وبمحمد نبي بشق بالرواية وبمحمد رسول وإمام الباني رحمه الله سننتر من ذلك بحديث هذا الحديث صحيح ذا طعم الإيمان من رضي, من رضي بالله ربه هر كيم الله رب إسلام الدين محمد عليه السلام رسول قبول يرسى ورازو يرسى büyük şif ve büyük küfürde koşmuyorsa o kişi nedir? İmanın tadını almıştır. Ve ileride gelecek hadislerde göreceksiniz ki diyor ki bir miskazerre kadar imanı olan bir kişi ebediyen cehennemde kalmayacak. zerre kadar. Artık zerre ne kadar tanif edersem belki de yani gözükmeyecek kadar merceklerle gözükmeyecek kadar bir şey. Tamam mı? <gülüyor> Ve قال Ali Sattu Wassalam اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه gününde hesap gününde ilk sorulacağı şey nedir biliyor musun salatuhu onun namazıdır ilk sorulacağı şey namazdır فإن كان اتمها كتبت له تامه eğer 5 vakit namazını dosdoğru ey şartlarına rükünlerine vaciplerine göre kılmışsa, tamam mı? Bu kişinin namazı onun amel defterinde onun için yüzde yüzdür. Ve يَكُنْ اَتَمَّهَا Ey bu beş vakit namazı şartlarına, rükünlerine, vaciplerine göre kılmadıysa, tamam mı? قال الله ve وَجَلِّ مَلَائِكَتِهِ Allah Celle Celaluhu meleklere diyorlar ki انظروا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِ مِنْ تَطَوِّعِنْ Diyor ki bakınız diyor. Benim kulumun amel defterine bakınız. Acaba onun nafile ibadetleri var mıdır bu kitapta? Ve burada nafile ibadetler biliyorsunuz sadece namaz değildir. Sadaka da olabilir, cihat da olabilir. Ey her hayırlı olan salih ameldir. zekat Ondan sonra zekatı soruyorlar.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 Gine İmam Abu Davudun, Tezakallahu Ah Beyt. Bismillahirrahmanirrahim. Gine İmam Abu Davudun rivayet ettiği hadiste diyor ki yani Hattus senem. Hamsu salavatin كتبهن الله على العباد. Allah Celle Celaluhu kulları üzerinde 5 vakit namazı farz kılmıştır. Ve mana burada كتبه ay faraza Tıpkı Allah Celle Celle'nin söylediği gibi kutibe aleykum asiyem ey fürize aleykum. Tamam mı? Oruç sizin üzerinizde farz kılındı. Ve burada da diyor ki ketabahunne ey ıftaradahunne manası ıftaradahunne. Tamam mı? <gülüyor> Anel ibad, kulları üzerinde. Femen câe bihinne lem yudayyye minhunne şey'en. Her kim bu beş vakit namazı kılıp da onlardan şartlarında rükünlerinden, vaciplerinden bir şey eksik kılmaksızın kılarsa Tam mı? Mine'den şeyan istihfafen bi hakkihinne. Ay rükünleri şartları vaciplerinde, tamam mı? Eksik bir şey oldu. Biliyorsun bir namaz rükünlerinden bir rükün eksik olursa namaz tamamen fasittir. İster bilerek olsun, bunu hiç unutmayın. Rükün bilerek, bilmeyerek olsun o rükünü o rükünü eksik yaparsa o namaz batıldır. Bilerek ve bilmeyerek vacip ise bilerek terk etmek namazı namaz fasit olur bilmeyerek terk ederse sevü secde yapar Anlaşılıyor mu bunu hiç unutmayın rükün bilerek ve bilmeyerek namaz fasittir vacip bilerek yaparsa namazı batıldır bilmeyerek yaparsa Sevü secde yapar o zaman o sevü secde onun yerine geçer Çünkü bilerek terk etmemiştir ve insan her an için Hatayla karşı karşıyadır ve da unutmakla karşı karşıyadır Namazın rükünleri vaizleri daha önce anlattınız mı anlatacak? Yok, anlatacağız inşallah. Evet. E ben dedim ya namaz namaz konusu bizim bayağı vaktimizi alacak çünkü en önemli rükündür. Evet. Şekelime şahadetten sonra. O mesele Müslümanların belki yüzde 99'undan fazla yani İslam alemindeki Müslümanların belki yüzde 99'undan fazla namazdan haberleri yoktur veya namazın rükünlerinden, vaciplerinden, şartlarından şunlardan, bunlardan haberleri yoktur. Diyor ki: كان له عند الله عهدا أن يدخله Dikkat ediniz. Bundan önceki derslerimizde demiştik ki bazı alimler bir tek farzı kişi terk ederse o alimlere göre o kişi dinden çıkar. Ve burada dikkat ediyorsanız yani bu rükünlerden şartlarda, vaciplerde rükünler bir eksik olmaksızın namazını kılarsa tamam mı kana lehu indallahi ahdan en dkhulul cennet ve men lem yati bihen ay bi hadhihi salawat bu namazlar fe leysa lehu indallahi ahdul en sha ve en sha adkhulhu'l şu hadis baqımız Allah celle جل celaluhu'nun şu rahmetine bakınız ay kişi namazlarını yüzde yüz rükunlarına, şartlarına kıldıysa, tamam mı? Veyahut bazen kılıyor, bazen kılmıyor. Bazen kılıyor, bazen kılmıyor. Ve bazen de bakarsın ki bu Müslüman bilerek namazı geçirebilir. İster öğrencidir, mesela öğrenci olabilir, öğrenciliğinden dolayı ders esnasında bilerek özellikle İslam'ın hakim olmadığı yerlerde namaz vakitlerine şey vermiyorlar, fırsat vermiyorlar. Hatta cuma namazlarına bile fırsat vermiyorlar. Değil ki vakit fazlarına. Bu adam zaten nazurdur. Ama özrü olmayı bilerek namazı terk eden bir kişi, burada bu hadiste gördüğünüz, ondan, ondan önceki hadiste de, yani bazı namazları kılmış, bazı namazları kılmamış. Diyelim ki 20 sene yaşadı. 20 senenin %20'sini kılmamış, %80'ini kılmış. Yine bu kişi, Allah Celle Celaluhunun rahmeti altında kalır. Diyor ki inşa'a azzebehu dilerse ona azap eder ve inşa'a adhalahul cenne dilerse onu cennete götürür. Ey azap ettirmeden cennete görür veyahut da azabını çektikten sonra onu cennete koyar. <gülüyor> ve siz biliyorsunuz büyük küfür ve büyük şirk işleyen bir kişi kesinlikle cennet ona haramdır. İnne Allah la yağfiru eyyüşreke bihi ve yâgfirû mâdûne dâli kelimeyeşe Nisa suresinin yüz on altıncı ayetinde tamam mı? Allah Celle Celaluhu Allah Celle Celaluhu Müslüman için demek istiyor ki ey bir kişi şirk koşarsa asla onu affetmez kesinlikle büyük şirk ve biz büyük şirk dediğimiz zaman genelde büyük şirki kast ediyoruz çünkü biliyorsunuz alimler şirki bazıları ikiye bölmüş bazıları üçe bölmüş, bazıları demişler ki büyük şirk, küçük şirk bazıları demişler ki büyük şirk, küçük şirk ve gizli şirk İkiş ikiye bölen alimler ey şirk iki kısımdır diyen alimler bu gizli şirkiyle küçük şirki bir sayıyorlar ve bu küçük şirkten veyahut da gizli şirkten kastettikleri tamam mı? riyakarlık veyahut da Allah'tan başkasıyla yemin etmek yani Allah adına değil de filan çocuğun başa hakkı için, filan şeyh'in türbesi için veya hatta bizim Türkiye'de askerlikte yemin ettirdikleri gibi, yemin ettirdikleri gibi silahıma, oradıma, şerefime, falan yemin ederim gibisi. Tamam mı? Bu bu yeminler nedir? Bunlar bu gibi yeminler şirktir. Ama küçük şirktir. Ve anime diyor ki bu küçük şirkten büyük şirkete dönebilir. Nasıl dönebilir? Eğer o kişi yemin ettiği şey Allah Celle Celaluhu'nun azameti doğrusunda eşit manada düşünüyorsa, o zaman o şirk küçük şirkten büyük şirke intikal eder. Örneğin bir kişi bir kişiye dese ki iki kişi arasında mesela bir hilaf oldu. Ve bir kişi Ehli tarikattan birisidir. Ve şeyhine çok aşırı bir şekilde bağlıdır. Diğer bir kişi o da ehli tarikat olabilir veyahut da başkası olabilir. Ama onun gibi böyle aşırı bir şekilde bağlanmamış. Ve bu hilaftan dolayı diyor ki Allah'a yemin et diyor. Diyor ki tamam yemin ederim diyor. Başka birisi diyor ki yok yok yok. Allah'a yemin etmezsin. Şeyhine yemin etsin. Diyor ki Hayır. Şeyh'ime ben yemin etmem diyor. Dikkat ediniz. Çünkü onun inancına göre cehlen bu adam cahildir aslında. Bilmeyerek söylüyor ve bilmiyor. Çünkü biz yani ehli tarikat cemaati içerisinde büyüdük. Biz Türkler genelde biliyorsunuz toplumumuz yani ya nurcudur ya tarikatçıdır yani dindarlar içerisinde. Diğerleri yani normal bir Müslüman. Ama çoğunluk ya nurcudur ya tarikatçıdır. Ve biz her iki kısmında hiç kimse bilerek, hiç kimse bilerek şirk koşmaz. Ama cahil oldukları için maalesef-i değil bazen bu gibi şirklere düşüyorlar. Ve niçin? Çünkü diyor ki onun anlayışı ben şeyhime veyahut da gavsa yemin edersem diyor, beni çarpar. Ama Allah Rahimdir beni çarpmaz gibisi. Ve arime diyorlar ki o zaman bu kişi kendi gavsunu Allah'tan daha çok tazim ettiği için bu kişi büyük küçük şirkten büyük şirke intikal etmiş olur. O zaman bu kişi oruçla tutsa, namaz da kılsa ne yaparsa yapsın, büyük şirk koştuğu için bu namazları ona fayda vermez. İstediği kadar kelime-i şehadeti söyledi. Niçin? Çünkü kelime-i şehadetle zıtlaşan bir söz söyledi. O söz nedir? Şirk veyahut da küfür. Ha o zaman kişi büyük şirk Büyük küfür koşmadığı müddetçe Allah'ın meşiyeti altında kalır. Dilerse onu azap eder. Dilerse onu azap etmeden cennete koyar. Cehlen koşarsa işte İşte cehlen koşarsa o cehli esnasında doğrusunu bilen bir kişi ona ne yapacak? Anlatacak. Ve anlattığın zaman da o kişi sinirli, asabi olduğu anda da değil veyahut iddialı olan vakitlerde de Çünkü bazı şahıslar özellikle yani bu gibi şahıslar birbirleriyle tartışma yaptıkları zaman aşırı gazaplanarak işte veyahut da heva ve hevesine uyarak onun kinine veyahut da onun zıttına ters hareket ederek yine diyor ki işte ben böyleyim ama karar kalbinde onu söylemiyor. Sırf o adama teslim olmak için teslim Olur. olmamak için karar kalbinde yine küfürü kastetmiyor etmiyor. Ve ehl-i sünnet ve cemaat kesin kez şu ittifaka varmışlar. Kişi şirki ve küfürü kendi kalbinde kast etmediği müddetçe o kişi diliyle istediği kadar laflan küfür ve şirk söylediyse o kişi kafir ve olmuyor. Ve bundan önceki dersimizde size haber, size söylemiştim. Hatırlayan var mı? Ammar bin Yasir'in sözü. Ammar bin Yasir biliyorsunuz işkenceye dayanmadığından dolayı orada kurtulmak için dininden dönerek Aleyhisselatü Vesselam'a küfür etti ve onların dinlerini ne yaptı? itiraf etti. Ama Aleyhisselatü nasıl sorduğu zaman kalbin nasıl diye Ammar dedi dedi ki ya Resul, vallahi kalbimde bir miskazerre kadar bir halal yoktu. Ey kastetmedim söylediğim sadece dilimdeydi diyor. O zaman dil ile kalp dil kalbi ve kalbi dile muvaffak olmadığı etme olmadığı müddetçe o zaman o kişi Allah'ın izniyle o kişi dinden çıkmaz. Tamam mı? Dolayısıyla Müslüman elinden geldiği kadar büyük küfür ve büyük şirk koşmaması lazım. Evet. <gülüyor> İmam Nesai'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki: "Anis Vesselam "Ahricu man kana fi fi kalbihi waznu dinarin min Diyor ki kalbinde bir dinar kadar imanı olan bir kişiyi o kişiyi ne yapınız, onu cehennemden çıkarınız. Meleklerine söylüyor, Tamam mı? Diyor ki bir kişinin kalbinde bir dinar kadar, bir dinar dediği yani şu anda bizim Türkiye'de Allahu alem yani bir liranın belki genişliğinde artık yüzde yüz kaç gram olduğunu şu anda ben hatırlamıyorum, Tamam mı? Hemen aynı hadiste diyor ki Ali Satt ve Selam. Sonra, قَالْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُوا Her kimin kalbinde bir dinarın yarısı kadar imanı varsa onu cehennemden çıkarın. <gülüyor> Arkasında devam ediyor ve Vesselam. Diyor ki, "Hatta, يَقُولْ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وزن ذرة. Diyor ki, kalbinde bir mitka zerre kadar ağırlığında tamam? imanı olan bir kişi cehennemden çıkarınız. Ve bazı şahıslar diyorlar ki bu hadis gibi hadislere itiraz ederek diyorlar ki efendim niye iman iman dartılır mı? İman görülmeyen bir şeydir. Nasıl dartılacaksınız diyorlar. Ve siz biliyorsunuz ehli i sinnet ve cemaatın inancına göre öbür dünyada Müslümanların salih amelleriyle batıl amellerini dartacak mizan var, terazi var. Bu bizim, biz ehli i sinnet ve cemaatın Esas inançlarımızdan birisidir. Ve Ehli Sünnet ve'l Cemaat bil ittifak diyorlar ki bu mizan hakiki mizandır. Ve batıl olan siciller bir kefeye konuyor, salih ameller bir kefeye konuyor. Bu fanatik olan insanlar diyorlar ki ya siz hep safsata konuşuyorsunuz. Görme değilsiniz, ben ne yaptığınız. Yok efendimiz hakiki hakiki mizandır. Mem nedir şudur budur. Yani bu amellersem bir mahiyet işledim. Bu mahiyet manevidir. Tamam mı? Yani gözden görülmeyen, tutulmayan, elle tutulmayan bir şeydir. Nasıl olur da bunu dartacaksınız? Allah Celle Celaluhu tamam mı? Allah Celle Celaluhu dilediği şekilde, istediği şekilde onları dartacak. Tamam mı? Ve bundan önceki dersimizde size anlatmıştık. Bir kişi 99 sicili var. Ey dosyası! Ve hayatında hiçbir hayırlı amel işlemedi. 99 sicil bir kefeye konuyor. La ilahe illallah bir kefeye konuyor. La ilahe illallah hepsini ne yapıyor? Hepsini götürüyor. Ve böylece Allah Celle Celaluhu o kelime-i tevhide veyahut da kelime-i büyük küfür ve büyük şirk sokmadığından dolayı Allah Celle Celaluhu en sondan onu cehennemden cennete çıkarıyor. O zaman Allah Celle Celaluhu nasıl isterse ve nasıl dilerse o hayırlı ameli tamam mı? istediği şekilde yapar ve o dartılır tıpkı kainata ol dedi onu verdi. Tamam mı? Adem'e Adem'i şey yaptıktan sonra ona ruh vermek için kum filen kana ve ileride gelecek önümüzde bir hadis var. <gülüyor> diyor ki Hz.ullah selam sizden önce diyor ben İsrail oğullarında bir kişi vardı diyor. Hasta yani ölüm ölüm yatağına düştü. Çocuklarını çağırdı dedi ki onlara. Siz benim nasıl bir baba olduğumu biliyorsanız Dediler ki ay babamız vallahi sen bizim için en hayırlı babasın. Dedi ki bu sizin yanınızda. Ama ben Rabbim katında en zalim bir kişiyim. Yani hayatımda hirha hiç hayır işlemeyen bir kişiyim. Eğer Allah'ın gücü bana yeterse bana öyle bir şiddetli azap verecek ki ondan daha büyük bir azap yoktur. Ben ölürsem Beni yakınız, yaktıktan sonra benden oluşacak olan külü bir kısmı karaya, bir kısmı denize savurunuz. Ve öldüğü zaman bunun vasiyetini tatbik ettiler, yaktılar. Bir kısmını denize, bir kısmını karaya savurdular. Allah Celle Celaluhu dedi ki, Kûn sözümü oraya getirmek istiyorum. Kûn fulânen, kâne fulânen. Allah Celle Celaluhu o yakılıp da cesedi kül olup sağa sola darmadağını olan kişiye dedi ki filan kişi o filan kişi oldu. Dedi ki ya Abdi ma hamaluka alema feal. Seni yani şu iğrenç veyahut da şu batıl sözü söyleten şey nedir diyor. Kale khasyetuke ya Rabbi. Senin korkun ey Rabbim. Dedi ki فقد غفرت لك git seni bağışlabın dikkat ediniz söylediği söz küfür değil midir? hangi sözdür kim hatırlayacak Hadiste sent Eğer la <gülüyor> in Kadirallahu aleyye diyor Eğer onun gücü bana yeterse diyor ki bana en şiddetle azapla karşı karşıya getirir Tabii ki bu söz küfürdür ama bu sözü buradan kassı etmedi arkadaşlar Adam bu sözü diliyle talaffuz etti ama kalben kastetmediği için cahil de olduğu için Allah Celle Celaluhu onun inancını da bildiği için ve doğru olduğunu bildiği için Allah Celle Celaluhu dedi ki git seni bağışladım ve cennete gir. Birincisi bu, sözde, bu hadisten birincisi dedi ki kun fulânen kâne fulânen kâle lüddunya kuni fakanet." dünyaya ol dedi, oldu. İstediği şey ne derse olacak. O zaman bu hayırlı amel, ister batıl amel olsun, ister hayırlı amel olsun, terazide istediği gibi istediği şekilde oluşturur ve istediği şekilde dertar. Tamam mı? O zaman buradaki miskazerre minil iman dediği, miskazerre kadar kadar ağırlığı olan bir kişi, o zaman ne olacak? Bu kişi Allah'ın izniyle cehennemden çıkıp en son netice etibariyle cennete girecek. Tamam mı? En <gülüyor> iyisi burada son verelim. Çünkü konu bitmedi. O zaman vaktimiz bittiğinden dolayı buzda konumuza son veriyoruz. Rabbim Celle Celaluhu ömür verirse saatte verirse inşallah gelecek hafta bu derse devam edeceğiz. Salallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Ma'ali yusahalliy selam a'leykum